Kardeşlerim, şeytanın Yahudilere bir tuzağı da oyunu da şudur. Onlar peygamberleriyle birlikteydi. Peygamber Allah'tan vahiy alıyor. Onlara şu şehre girin, oradan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Secdede kapıdan girin ve hıtta deyin diye emrolunuyordu. Bakara 58'de. Onlar yine emre uymadılar kardeşlerim tersine şeytana uyup söylenen sözü ve emredilen işi değiştirdiler aksine yaptılar hıtta sözü yerine hınta, buday dediler secde edecekleri yere de beyti makdisin kapısına kışlarını çevirerek girdiler secde ederek ve hıtta yani Rabbimiz bağışla diyerek girmeleri emredilen şehir mescid-i aksanın bulunduğu kudüs şehriydi Emrolundukları secde ise ruku yaparcasına eğilmek idi. Zaten secdenin aslı kendisine tazim edilene karşı eğilmekten ibarettir. Evet. Yahudiler söylemeleri emredilen hıtta çocuğu ve bunun zıttına hareket etmeleri Demek ki tevhid ve istiğfar ile o şehre girmekle memur olmaları kendilerinden istenmesine rağmen bu kendilerinin aff ve mağfiretine vesile olacaktı değil mi? Fakat şeytan onları kandırdı. Onlar da bunun yerine başka sözü söylediler. Emredilen fiilin yerine başka bir fiili yaptılar. Yani hem sözü değiştirdiler hem de fiili. Allah'ın bizi böyle amelleri işlemekten beri buyur İmam Bukhari bunu sahinde bildirmiş ve bu azabın onlara verilen azabında ilahi gadab olduğunu bildirmiştir ve taun hastalığı da onlara bu konuda verilmiştir evet böyle bir belaya, düşer olduklarına binaen Allah da onlara tavun hastalığını vermiştir. Allah köklerini kurutsun. Şeytanın Yahudilere bir tuzağı, bir oyunu da kardeşlerim, Firavun'un takibinden salimen kurtulup, çöle çıktıkları zaman bulut kendilerini gölgelendiriyor, üzerlerine bir çeşit bal ve selva gibi nimetler iniyordu. Onlar bu nimetten osanıp soğan, sarımsak, mercimek, bakla ve hıyar gibi yiyecekleri özlediler ve bu hususta Musa Aleyhisselam'a istekte bulundular. Şüphesiz bu onların kendileri için kötü bir seçim yapmalarıydı. Gıdanın daha az faydalı olanıyla daha çok faydalı olanını tam bilemiyorlardı. Bunun için Musa Aleyhisselam onlara şöyle demiştir. Siz iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin orada sizin istediğiniz var. Bakara 61'de bildirildiği gibi. Bulundukları çöl çok açıklık ve geniş, havası güzel ve temiz. Her nevi çöplükten ve kokuşmuş şeylerden uzak bir yerde kardeşlerim. Tavanları kendilerini güneşin hararetinden gölgeleyen bulut, yiyecekleri selva, içecekleri men idi. i̇bn şöyle diyor, Onlar çöldeyken yiyecekleri tek şey, içecekleri de tek şeydi. Yiyecekleri selva denilen kuş, içecekleri de men denilen bal idi. Bu kuşun etini yiyorlar, balını içiyorlardı. Ekmek veya başkaca bir yiyecekleri yoktu. Bu yiyecek ve içeceğin diğerlerine üstünlüğü ise bilinen bir şeydir. Fakat onlara ihsan edilen nimetler sadece bunlardan ibaret değildi. Taştan 12 göz göz suda kaynıyor, çeşme gibi akıyor. Fakat onlar buna rağmen kendilerine verilen nimetlerin değiştirilmesini istediler. Ve bu yüzden de zem oldular. Şimdi düşünüp insaf edelim. Bazı kimseler kendilerine verilmiş bulunan böyle nimetlerin yerlerine başka nimetler verilmesini istedikleri için böyle zem olunurlarsa, hidayetin yerine dalaleti, doğruluğun yerine eğriliği, tevhidin yerine şirki, sünnetin yerine bidatı, halıka hizmetin yerine mahluka hizmeti, ebedi saadetin yerine fani ve kederli dünya hayatını, Allah Azze ve Celle'nin cemali ve cenneti yerine nefsin ve şeytanın yakınlığını isteyenlerin halleri acaba ne olur? Allah'ım cennetten, cemalinden bizleri mahrum eyleme. Allah'ım bir an olsun nefsimize, hevamıza bizleri uydurma. Evet kardeşlerim, şeytanın Yahudilere bir tuzak ve oyununa daha bakalım nice ayet ve mucizeleri gördükleri halde Tevrat'ı kabul etmeleri kendilerine arz edildiği zaman kabule yanaşmadılar nihayet Rabbimiz Subhanahu ve Teala Cibril'in bir dağı kaldırıp üzerlerine tutmasını Tevrat'ı kabul edip etmemekte inat ederlerse başlarına bırakmasını söylemesini emretti bu yapıldı ve kendilerine söylendi. Tekrar tekrar söylendi. En sonunda kabul edeceklerine söz verdiler. Ve işte bakın Rabbimiz onların halini nasıl bildiriyor. Bir zamanlarda dağ üzerlerine bir gölgelik gibi kaldırdık. Onlar da onu üzerlerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğim kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayıp yapın ki azabımızdan korunasınız demiştik diyor. Araf 171'den Musa Aleyhisselam Rabbinin indinden döndüğü zaman elinde levhalar vardı bu levhalar kardeşlerim yüce Rabbımızın emir ve nehileri bulunuyordu kavmine dedi ki bu levhalarda Allah'ın kitabı var Allah'ın emir ve nehileri var bunu kabul edeceksiniz kavmi ise bunu senin sözünle kim kabul edecek karşılığını verdi üstelik biz vallahi kabul etmeyiz. Allah bize görünmedikçe, biz onu açıkça görmedikçe bunu kabul etmeyiz diye ısrar ve inat ettiler. Musa aleyhisselam, bu Allah'ın kitabı Tevrat'tır, bunu kabul edin dediyse de, onlar inatlarında ısrar edip, madem öyle, niçin Allah bizimle kendisi konuşmuyor? Senin konuştuğun halde bizimle neden konuşmuyor dediler? İşte bu ısrar ve inatları yüzünden ilahi gadaba uğradılar. Bir yıldırım düştü, kendilerini helak etti. Hep sonra da can verdi. Sonra Rabbimiz subhanahu ve teala onları diriltti. Musa aleyhisselam bunun üzerine kendilerine yine aynı teklifte bulundu. Ve Allah'ın kitabını kabul ediniz dedi. Onlar hayır, kabul etmeyiz karşılığını verdiler. Musa aleyhisselam size ne oluyor dedi onlar da biz öldük sonra dirildik dediler. Musa yine Allah'ın kitabını kabul edin dedi. Onlar yine menfi cevap verdiler. İşte bunun üzerine Rabbimiz ve Kuvveti emriyle dağ yukarı kaldırılıp kendilerine gösterildi ve denildi ki bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar da evet bu tur dağıdır dediler. Musa tekrar etti. Allah'ın kitabını kabul edin yoksa bu dağ üzerinize bırakılacak. İşte onlar bunun üzerine zorla onu kabul etmiş oldular evet Allah onların şerlerinden bizleri korusun evet Yahudilerin şeytanın tuzağına düşmüş olmalarının bir örneği de kardeşlerim kendilerine yardım ve fetih müjdelendiği halde o şehre girmekten imtina etmeleridir Yüce Rabbimiz kendilerini Filavunun belasından kurtarmışken kendilerine nice mucizeler göstermiş, yardım etmiş korunmuş, alemde hiç kimseye vermediği nimetleri verip kendilerini aciz eylemişken onlar hala da itaatsizlikte bulundular Allah bu sefer onlara o şehre girmelerini hem de kendilerine yardım ve fetih müjdesini vermiştir evet o şehri alacaklar ve orası artık onların olacaktı. Fakat onlar bir türlü emre itaat etmedi. Verilen yardım ve zafer müjdesine de aldırmadı. İşte bu derece Allah'a itaatsizlikleri, şeytana ise itaatleri vardı. Bu emre karşılık diyorlardı ki ey Musa sen ve Rabbin ikiniz birlikte gidip savaşın. Biz işte burada oturacağız dediler Mayı'da 24'te ne kadar alçakça bir söz değil mi aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabıyla birlikte 300 küsür kişiyle Ebu Sufyan'ın Mekke'deki Müslümanların kalan edilen malını Şam'a satmaya doğru gittiğini haber alınca çıkıp o malları alma yoluna çıktığında Ebu Sufyan haber alıp yolunu ne yaptı değiştirdi Allah Resulü ve Vesselam bir türlü Medine'ye dönmedi. İşte bu esnada sahabenin bir tanesinin sözünü hatırlıyor musunuz kardeşlerim? Ey Allah'ın Resulü diyor. Vallahi biz sana İsrail oğullarının dediği sözü söylemeyeceğiz. Onlar ey Musa sen ve Rabbin git ikiniz savaşın diyemeyeceğiz. Sen bize atını denize sür desen vallahi süreriz dedi. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Hakikaten İsrail onları, nankörlükte Hat Safa'ya gitmişler. Bakın Allah'ın elçisi Musa onlara ne kadar lütufkar ve ne kadar şefkatli şekilde hitap ediyor. Onlara Allah'ın nimetlerini güzel güzel hatırlatıyor ve o şehrin kendilerinin olacağını onlara müjdeliyor. Sonra onlara İtaatsizlik etmekten sonunda zarıya, zarara uğrayanların yoluna gitmekten güzel güzel sakındırmasına rağmen hem de emirle nehi müjdelemekten sakınmayı neye rağbet edeceklerini ve neden sakınacaklarını kendilerine verilmiş bulunan nimetlerin hatırlatılmasını ve birlikte ne güzel bir ustup içinde onlara tebliğ ediyor. Onlar ise ne kadar çirkin bir şekilde cevap veriyorlar. Allah'ın emrine açıkça karşı geliyorlar. Evet kardeşlerim, Allah onların huylarından, ahlaklarından, yaşantılarından bizleri belibliyorsun. Güya onlar önce itaatsizliklerinin sebebini bildiriyorlar da, Sonra da kesin olarak itaat etmeyeceklerini söylüyorlar. Bakın Rabbimiz ne diyor ayetlerinde. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla ve asla oraya girmeyeceğiz diyorlar. Maide 22'de. Hem bunu o kadar kesin ve tekitli söylüyorlar ki, tekit için inne harfini söyledikleri halde, ayrıca bir de tahkik içinde len edatını kullanıyorlar. Sonra Allah'tan korkanlardan ve Allah'a itaat ve teslimiyet ile bahtiyar olanlardan iki adam çıktı da onlara dedi ki onların üzerine kapıdan girin. Eğer kapıdan girerseniz muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Mayda 23 İşte o iki bahtiyar onlara böyle öğüt vererek kendilerini nasıl davranacakları hakkında irşad etti. Korkmak yerine Allah'a güvenmeyi nasihat ettiler. İşte bütün bir, bütün bu emirlere ve nasihatlere rağmen onların cevabı Ya Musa onlar orada kaldıkları müddetçe biz oraya ebediyen girmeyiz. Haydi sen ve Rabbin ikiniz gidin onlarla savaşın. Biz işte burada böylece oturacağız dediler. May'de 22'de. Aleykümselam ve Rabbin Evet kardeşlerim kendi zatı uluhiyetinin emrine ve elçisinin emrine böyle karşılık veren, bu derece büyük bir cüretle isyan eden kimseleri, kahredip yerin dibine batırmayan yüce Rabbimizin şanı, sabrı ve hilmi ne kadar büyük. Onun hilminin bu büyüklüğü karşısında biz onu tesbih ve takdis ederiz. Elbette onun hilminin azametindendir ki, onların cezalarını vermek için acele etmiyor. Onları Hilmi'nin ve Kerem'inin genişliğiyle karşılıyor. En çok verdiği ceza nihayet onları çölün yalnızlık ve ıssızlığında 40 yıl bırakmasıdır ki burada da güneşin hararetinde onları yakmıyor, kendilerini üzerlerinde bir bulutla gölgelendiriyor ve onlara men'u, selva gibi nimetleri veriyor. Evet kardeşlerim. Allah bizleri hayırda sabit kılsın.